<Gülüyor> ölüm, beyin ölümüyle mi gerçekleşir yoksa kalbin durmasıyla mı? Ya buradan sormak istediğim esas soru şu, beyin ölümü gerçekleşmiş fakat kalbi durmamış insanlar ölü müdür? Beyin ölümü bizim ihtisasımız değil, o tabiplerin vereceği bir karar. Yani beyin ölümü, vücudun ölümüdür değil midir? Ama benim şöyle bir tecrübem var, yani bilmiyorum bu da tabii arkadaşlar var yanlış söylüyorsam lütfen düzeltsinler. Şimdi şeyde eee Mekke'de bir hacımız vefat etmiş. İşte şey yani düştü beyin kanaması olmuştu. E, düşmekten değil de güneşten galiba olmuştu zannedersem çünkü çok zaman geçti aradan. Hastanede yatıyor. E, makineye bağlamışlar. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş.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 uzmanlık alanımız değil yani. Eğer eğer buysa ölümdür <gülüyor> ama değilse bilmiyorum. Ben o benim bilebileceğim bir iş değil o. Evet.